kişi öldükten sonra ruhunu teslim ettikten sonra yanında bulunanların etrafında bulunanların o ölünün ölüm anına şahit olanların yapmalarının caiz olduğu meselelere değineceğiz. Cenab-ı Rahmana diyor ki: "Ma yecuzu lil hadirine ve gayrihim. Ve yecuzu lehum keşfu ve takbiluhu ve buka'u Aleyhi thalâfete gün. Diyor ki Kişi öldükten sonra Canını verdikten sonra Etrafında bulunan insanların Kişinin Ölen kişinin yüzünü açması caizdir Hatırlarsanız daha önce ne demiştik O can çekişme anında Ruhun teslim edilme anında Kişinin Ölecek olan kişinin Ölüm anını yaşayan kişinin yüzünü örtmek Caizdir sünnettir Yüzünü bir bes parçasıyla ötmenin uygun olduğunu söyledik. Vefat ettikten sonra, öldükten sonra etrafındaki kişiler ne yapar, ne yapabilir? Ölen kişinin yüzünü açabilirler, onu öpebilirler. Ve üç gün ancak arkasından ne yapabilirler? Ağlayabilirler, gözyaşı dökebilirler. Bununla alakalı hadisler gelmiştir diyor Şeyh Alba'nın Rahimahullah. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma kâle. Hatırlarsanız bir önceki bahiste Cabir ibn Abdullah'ın babasının Uhud'da şehit olduğunu ne yapmıştık söylemiştik. İsminin Abdullah ibn Amr ibn Haram olduğunu söylemiştik. Bunun Sahih Bukhari'de gelen ve yine diğer Ebu Davud'dan Esayi'de gelen rivayetlerde babasının borçlarının olduğunu ve bu borçların da Yahudiler olduğunu nakletmiştik. Ziyadelerde böyle geldiğini söylemiştik. Aleyhisselatü vesselam'ın çağırıyor. Cabir radıyallahu an. Babasının hurma tarlasına gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Cabir'e ne diyor? Hurmaları çuvallara koy. Sonra Aleyhisselatü Vesselam gelip çuvallara duada bulunuyor. Allah'ın bunlara bereket kılıyor Ve o hurmalar öyle bereketli oluyor ki Cabir'in babasının borcu ödeniyor. Hurma olarak borç ödeniyor. Geriye bakıldığında oradaki çuvallar olduğu gibi duruyor. İşte Cabir radıyallahu anh diyor ki, babam öldürüldüğünde, aleyküm selam. Babam, lemme kutle abi, cealtu ekşifu sevbe an vecihi ebki. Babamın, aleyküm selam. Üzerindeki elbisesini çekip ağlamaya başladım. Yüzündeki bezi, yüzündeki kumaşı kaldırıp ağlamaya başladım. Ve nehevni diyor ki, orada bulunanlar beni ne yaptı? Bundan bu fiilden alıkoydu, etti Yani niye ağlıyorsun tazimden? Hatırlarsanız aleyhissalatü vesselam da oğlu İbrahim'i ağlarken, gözyaşı dökürken ona o şekilde ne yapılıyor? Ee, Uyarılıyor aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Hatta diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü sen de mi ağlıyorsun? Aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Abdurrahman ibni Avf diyor aleyhissalatü vesselama. Sen de mi ağlıyorsun? Aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Bu bir rahmettir. Ey Avf. Ey İbni Avf. Diyor ki göz ağlar kalp hüzünlenir. Ve bizler ancak Rabbimizi razı eden sözler söyleriz. Ve ey İbrahim, bizler senden ayrıldığımızdan dolayı haziniz, haziniz, üzgünüz, mahzunuz. İşte bu sahabe ağlarken Cabir radıyallahu babasının yanında diğer ashab alı koyuyor onu diyorlar ki ağlama. O nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yenehani. Aleyhissalatu vesselam ise beni ne yapmadı? Alı koymadı bundan bazıları karıştırabiliyor. Yani ağlamak ile, gözyaşı dökmek ile favelaları basıp hıçkırıkla çığlık atarak üstünü başını yırtarak ağlamayı karıştırıyor. Yani bir insanın gözyaşı dökmesi ağlaması caizdir. Ama bir insanın niyaha denilen çığlıklarla Ağzından isyan sözleri dökülerek üstünü başını yırtarak ağlaması ne değildir? Caiz değildir. Daha önce sonraki bahislerde bu konuya değineceğiz. Fa sallallahu aleyhi ve sellem ferufi. Resulullah sallallahu aleyhi artık cenazenin kaldırılmasını emrediyor ve cenaze kaldırılıyor. Fa caalet ummeti Fatime tepki Diyor ki Cabir, halam Fatıma da ağlamaya başladı. Tekal el sallallahu aleyhi ve sellem Tebki'in Ağlıyor musun? Ev-u la tebki'in yani Ağlamıyor musun? Ma azaletil melâiketu tuzilluhu bi ecnihatiyah hatta refa'tumuh Diyor bu ağlamı arkasından ağladığın bu sahabe var ya bu adam sahabe, Bu adam melekler tarafından meleklerin kanatlarıyla gölgelenmekte. Melekler bunu gölgeliyorlar. Siz bunu kaldırıp götürenerek melekler bu şekilde onun kanatlarıyla ne yaptı? Gölge diyor. Buradan da anlıyoruz ki Ashab'dan Cabir radiyallahu an babasının vefatında ağlıyor, gözyaşı döküyor. Aleyhisselatü vesselam huzurda. Bununla alakalı aleyhisselatü vesselam ne yapmıyor? Bir nehi, bir yasakta bulunmuyor. İkinci hadis Ayşe radiyallahu anh hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat olayını yaşadığı hayattan ayrılma anı diyor ki Eşe radıyallahu anh Akbala Ebubekr radıyallahu anhu ala ferasihi min maskanihi bisinh Sinah Tabunan evinden Ebubekir atı ile birlikte ne yaptı çıka geldi. Hatta nezele fe dakhala alal al al mescid ve Umar yukallimun nas fe lem yukallimun nas hatta radıyallahu anha. mescide geldi girdi. O anda Ömer insanlarla konuşuyordu. Düşünün içeride Aleyhisselatü Vesselam can verme halinde ölüm döşeğinde Ebubekir koşarak atıyla gelmiş Ömer radıyallahu içeride insanlarla bir şeyler konuşuyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a Ebu Bekir öylece geldi. Ayşe'nin odasına yanına geldi girdi. Aleyhisselatü Vesselam'a yöneldi. Oho Musacca bi burdetin hebra. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde ne vardı? Yemen kumaşından bir bes vardı. Suratı o şekilde örtülüydü. Aleyhisselatü Vesselam böyle sıkıntı bastığında o ölüm anı, sekeratı geldiğinde ne yapıyordu? Yüzünü örtüyordu. Rahatlayınca böyle normale dönmeye başlayınca onu açıyordu. O bezi. فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّعَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ Sonra Ebu Vekir Radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü açıyor. Sonra iki gözünü de öpüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Vekir Radıyallahu anh ve قال bi abi anta wa ummi ya nabi Allah du anam babam sana feda olsun ey Allah'ın nebisi ey Allah'ın peygamberi demek la yecmeu Allahu aleike mawtatayni Allah sana iki ölümü bir arada toplamaz emme'l mawtatu allati aleike faqat mittaha sana yazmış olduğu ölümü şu anda öldün artık dünyada ölümün yaşadın ve bu hayattan ayrıldın bir rivayette diyor ki la öyle bir ölümle öldün ki da artık bu ölümden sonra başka bir ölüm yaşamayacaksın. Artık buradan sonra ne var? Bir haşır var, diriliş var. Bu hadiste İmam Bukhari ne yapmış? Sahihinde rivayet etmiş. Aişe radıyallahu anha diyor ki bu hadisi İmam Tirmizi rivayet etmekte Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ala Osman İbni mazuun ve o meyit. Osman bin Mazuun ölü haldeyken, ruhunu teslim etmiş haldeyken Aleyhisselam bu sahabenin yanına giriyor. Fe keşafa an vejhihi. Suratını açıyor bu sahabenin. Summa ekba Ona doğru eğilip onu öpüyor. Ve baka hatta raaitu eddumu'a tasiru ala vejneteyhi. Aleyhisselam gözyaşı döküyor, ağlıyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, hatta onun gözyaşlarını ne yaptım? öyle suratından, çenelerinden, yanaklarından süzülürken gördüm. Aleyhisselatü Vesselam ne gözyaşı döküyor. Bu adı işte İmam Tirmizi yapmakta? Rivayet etmekte. Abdullah İbn-i Ca'fer radiyallahu anhu ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem emhela âle Ca'fer thalâthen en ye'tiyahum thumme etâhum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ca'fer'in ailesini Ca'fer İbn-i Tayyar'ın ailesini ne yapıyor? Üç gün bekletiyor, yani üç gün onlara gitmiyor, Onları ziyarette bulunmuyor. Sonra onlara gelip diyor ki La tepku ala ahi ba Artık bu üç günden sonra ne yapmayın, kardeşim Cafer'e gözyaşı dökmeyin. Yani üç günden fazla <gülüyor> ne yok? Gözyaşı dökmek yok. Arkasından artık ağlamak yok. Tabii. Az sonra gelecek rivayetlerde. Kadın kocası için ne yapabiliyor? 4 ay 10 gün ağıt yakabiliyor. Ağıt yakıyor derken yani ne yapmayacak? Süslenmeyecek. Evinden çıkmayacak. Gözyaşı dökebilir. Ona ne var? Bununla ilgili bir ruhsat var. Evet. Şek Albani Rahimahullah. Bakın yani Şek Albani diyoruz. Rahimahullah diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. O da bu dünyada yaşadı. Nefes aldı. Şehirden şehire, ülkeden ülkelere gitti. İlim tedris etti, öğretti. Şimdi ruhunu teslim etmiş bir şekilde bu dünyadan ayrıldı. Arkasından artık ne diyoruz? Rahime Öldü bitti yani. Dünyayla artık hiçbir ilişkisi, hiçbir alakası kalmadı. Geriye bırakmış olduğu bu ilim ne yapmakta? Onun kabirdeki defterine sürekli yazılmakta. O sebeple Hani sürekli söylüyoruz ya. Şeyh Albani ile aynı doğum tarihine sahip. 1930'lu yıllar. O tarihlerde yaşanmış birçok insan var. Birçok belki trilyoner, milyoner, zengin devlet liderleri, devlet reisleri var. Onların adı sanı kalmamış. İsimleri unutulmuş. Yaşadıkları dönemde, yaşadıkları çağlarda insanların önünde hazır oldu durduğu nice komutanlar vardı. Ama... Ameller arkadaşlar salih olmazsa aynı selin önüne alıp götürdüğü çerçöp gibi ne oluyor? Bu dünyadan o şekilde göçüp gidiyor bunların sahipleri. Ama bakın ameli Allah'ın rızası olan insanın ölümünden sonra da hasenatı, iyilikleri devam ediyor. Hasanatı iyilikleri devam. bu çok önemli bir hususunuz. Yani ilim insanı ne yapmakta? Yükseltmekte hem dünyada, bu ahirette İmam Albani Rahimğ diyor ki Maeci bu a akarı bilmeyi ölen kimsenin akrabalarına vacip olan hususlar ne yapmalar lazım neler gerektir bu yok gece ala a akarı bilmeyit Hey ne buum haber o Fatih Emran sabbru varı bil Kaderi Li Kavlihi Taala Önce Allah bu takdir ettiği Ölüm'e Ne Yapacaklar Sabır Gösterecekler Rıza Gösterecekler Allah Taala Bu Yürek'i Ve Lanabloğun Kum Bi Şeyi Mi Al Khawfi Ve Al Joo'i Ve Naksim Mi Al Amvali Ve Al Anfusi Bizler Sizleri Korkuyla Açlıkla Mallarınızı Eksilterek Alarak canlarınızı alarak, ürünlerinizi azaltarak ne yapacağız? İmtihan edeceğiz. Bunun hepsi imtihan. وَبَشْرِ <gülüyor> الصَّابِينَ Onlara müjdele. Sabredenlere müjdele. asabet اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ O sabredenlerin söyledikleri söz, kendilerine musibet isabet ettiğinde söyledikleri söz ancak şudur. اِنَّا İna وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan geldik. Allah'a dönüyoruz. Ulaike <gülüyor> işte onlara aleyhim salavatun min Rabbim. Rableri katından ne var? Sena var, övgü var. Ve <gülüyor> rahmetun ve bir rahmet var. Sabretmek ne kadar karşılığında mükafat olan hayırlı salih ameller. Ve <gülüyor> ulaike homul muhtedun. İşte onlar hidayete erdirilmiş, hidayet yoluna sokulmuş kimselerdir. Tabi bununla alakalı Enes bin Malik radıyallahu an sabırla alakalı bir hadis rivayet ediyor. Bu hadis Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Bildiğiniz bir hadis. Birçoğunuzun bildiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının yanından geçerken kadın kabrin yanında oturmuş. Ağlıyor. Bunun yanından geçiyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam diyor kadına اتق الله وصبرى Ey kadın yani Allah'tan sakın, Allah'tan kork. O sabret. Ve gayret iley ki Kadın aleyhissalatu Vesselam'u tanımıyor, tanıyamıyor o anda o halde. Diyor ki beni bırak. Yani düşe kamdan. İlgilenme bende yani. Benim musibetim, derdim ba <gülüyor> bana yeter. Enne kellem tuşab bir musibeti diyor ki benim başıma gelen senin başına gelmiş değil. قال ولم تعرفه Enes diyor ki tanıyamadı kadın peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanımadı bilemedi. Fukilaha huwa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadına denince senin bu cevap verdiğin senin laf yetiştirdiğin bu Rasulullah idi. Diyor ki Enes radıyallahu an fa akhadha mislul maut. Kadın diyor ölmüş gibi oldu yani ölümün geldiği Ölüm anının yaklaştığı insan ne olur? Titrer. Kadın diyor o hale girdi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birbirinize seslendiğiniz gibi ona ne yapmayın diyor? Seslenmeyin. Onunla konuşmayın. Yani bir usluk var, bir edep var, bir ahlak var. Kadın böyle bir çıkış yapınca ve kendisine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir çıkış yaptığı söylenince diyor ki Enes kadın titremeye başladı. Featet baba Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, "Falem tecde endu bawabid." Aleyhisselam'ın kapısına geliyor, evine geliyor. Kapıda bekçiler yok. Hacipler yok. Koruma görevliler yok. Enes burada ona işaret ediyor. Mütevazi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Feqalet ya Resulallah, inni lam a'rifka." Diyor ki kadın, "Ey Allah'ın Resulü, ben seni tanıyamadım, bilemedim." Ondan böyle konuştu. Aleyhisselatü da bakın şey yok. Yani böyle nefsi için bir şey yok. Diyor ki ona, اِنَّ الصَّبْرَ اِنْ دَ sadme Sabır, kadına bir şey öğretiyor. Diyor ki sabır, musibetin ilk isabet ettiği, ilk başına geldiği anda olur. Yani sana bir haber geldi, bir olay yaşadın, bir musibet başına geldi. Ofladın, pufladın, isyan ettin, saydın, sövdün. Tadaccur ettin kadere. senin başına gelen bu olaya kalbinden böyle bir beni mi buldu dedin. İki gün sonra, üç gün sonra olay geçti, soğudu. Elhamdülillah sabrettik, sabr sabırlıyız. Diyerek sabır naraları attım. Bu sabır değil. Sabır, musibetin ilk geldiği anda olması lazım. Aynı şekilde yani çocuğu ölen çocuklarını kaybeden insanların da çocuklarının ölümüne sabretmesinde çok büyük ecir var arkadaşlar. Diyor ki la yemutu li ahadin Nebi diyor ki la yemutu li ahadin minel muslimin el tresete minel veld ftemasu en nar <gülüyor> illa tahilletul qasam. Çocuklarından erkek çocuklarından ya da çocuklarından üç tanesi ölen kimseyi ancak ateş Allahu Teala'nın Yemin ettiği yemin gerçekleşmesi miktarınca dokunur. allah Teala'nın yemini gerçekleşmesi miktarınca ateş ancak ona o kadar dokunur. İlim ehli bunu nasıl açıklıyor? Allah-u Ve im minkum illa vâli Sizlerden her biri oraya ne yapacak? Uğrayacak, oradan geçecek. O sırattan geçecek, orayı görecek. O ateşin fokurdamasını hissedecek. Değil mi? Herkes böyle. İşte çocuğu ölenin, üç tane çocuğu ölenin ve buna sabredenin Karşılığı öyle bir karşılık ki arkadaşlar, dünyada acı bir musibet ama ahirette sabrettiği takdirde karşılığı olarak ne var karşılığında? Ateşi sadece oradan geçerken görmek var. O da allah Teala'nın bu ayet-i kerimedeki vermiş olduğu haberin gerçekleşmesi için diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi buhari ve Müslim rivayet ediyor. Diyor ki bir rivayette de ve vesselam. Bunda Nesai'yi rivayet etmiş. Şeyh Albani Rahimahullah senedi sahih ala şartı şeyhiyin. Bukhari ve müslimin şartı üzerinedir diyor. Mâ min müslümine yemûtu ermemiş. Diyor bir, çok, bir anne babanın üç tane çocuğu ölürse illa edhalahum allâhu ve ebevehimul bi rahmeti. allah Teala fadl rahmetiyle ne yapar? Bu anne babayı da bu çocukları da cennetine sokar. Gâle ve ala alâ bâbim min ebvâbil cennâ. Bakın arkadaşlar, çocuğu ölen insanlar aslında kendilerine verilen nimetin ne kadar büyük olduğunu farkında değiller. Şöyle bizden bir önceki nesle baktığınız zaman o saf, temiz insanlara bakarsınız ki birçok ailenin kaybettiği çocuklar var. 2, 3, 4, 5. Ahirette bunun karşılığı çok büyük. Eğer sabrederlerse. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Bu çocuklar diyor cennetin kapısında dikilir dururlar. Üç tane çocuk ve daha çok olan o çocuklar cennetin kapısında dururlar. ve yukalü lehum udhulul cenne. Çocuklara denir ki haydi gelin cennete. Onlar da derler ki hatta yeci'e ebevâne. Hayır. Anne babamız gelinceye dek buradayız girmiyoruz. فَيُقَالُ لَهُ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَةِ <gülüyor> اللّٰهِ Onlar da denir ki o çocuklara. O zaman haydi siz ve anne, babanız Allah'ın fazlıyla, lütfuyla ve rahmetiyle cennete girin. Ne kadar büyük bir lütf değil mi arkadaşlar? Evet. Başka ölü yakınlarının yapması gereken husus nedir arkadaşlar? el <gülüyor> i̇stirca Ne demek ال-İstirca' İnna lillahi, ve innâ ileyhi demek. Bu insanın gönlünü rahatlatır arkadaşlar. Bu insanın musibetini hafifletir. Hatta bu istircanın akabinde şu duayı yapması da sünnettir. Birçok insan bu duayı bilmiyor. allah Teala sana başına gelen bir musibette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana başına gelen bir musibette böyle dua etmeni öğretiyor. Yani o musibetten yine karlı çıkman için sana bir dua öğretiyor. Ne diyor? Allah'ım me'curni fi musibeti. Allah'ım bu musibetimde, başıma gelen bu belada bana ecrimi, sevabımı ver. Ve hlifli hayran minha Ve bu musibetin ardından bana bundan daha hayırlı bir şey nasip et. Yani başına bir bela gelmiş, bir olay yaşamışsın, bir problem olmuş. Diyorsun ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım me'curni fi musibeti ve khlifni hayran minha. Ve Allah'ım bana bu musibetimin ardından ondan daha hayırlısını ver. Tabi bu Ümmü Seleme radiyallahu anh'a biliyorsunuz. Şöyle diyor. قَالَدْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ diye Ummü Saleme sallallahu aleyhi ve sellem söyle söyleyerekken işittim duydum. Memin <mâ> muslimin tusibuhu musibetun feyaqulu ma'amarehu Allahu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım azırni fi musibeti ve khlifli minha. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam dedi ki bir Müslüman'a bir musibet isabet eder de o da inna lillahi ve inna ileyhi raciun der ve ardından da Allah'ım bana musibetimde ecir ver ve bana bu musibetimden daha hayırlısını nasip et der ise, Allah diyor ona o başına gelen musibetten daha hayırlısını, daha güzelini verir. Diyor ki o Usame'ye, "Kâlet. Felemma mât Ebu Seleme." Diyor Ebu Seleme ölünce. Kim o Ebu Seleme? Eşi. Kocası. Ölünce "Gultu eyu'l muslimîn hayrun min Ebi seleme. Dedim ki diyor. Şimdi ben bu da okuyacağım da. Benim yani kocam öldü. Ebu Seleme öldü. Bana bu musibetimden yani ölen kocamdan daha hayırlısını nasip et. Dediğim takdirde Müslümanların arasında Ebu Seleme'den kim daha hayırlı ki? diye düşündüm diyor. Evvelu beytin hacera evvelu beytin hacera ila Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sımme inni qultuha dedim diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ilk hicret ettiği ev, Ebu Seleme sımme inni qultuha sonra diyor bu duayı okudum ama diyor sağbek kadın Resulullah'tan duyduğuları okuyor. Peki biliyor musunuz Allahu Teala Ummu Seleme'ye koca olarak ölen kocasının yerine ondan daha hayırlısını kim olarak getiriyor biliyor musunuz? Aleyhisselatü vesselam. Peygamber Aleyhisselatü vesselam evleniyor Ummu Diyor ki "Fe Allahu li sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ben Teala ne yaptı? Kocamdan sonra koca olarak gönderdi. Kâret, Ersela ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam diyor, kimi gönderiyor istemeye? Ummu Seleme'yi. Meşhur sahabe Hatib İbni Abi Balta'a. Meşhur. Mekke olayında e, Müslümanlarla e, Müslümanlarla ilgili haberi Mekke'ye gönderen bu sahabe. Bedir ashabından. Yahtubuni Nişanlamak için, istemek için gelenimiz Hatice bint Baltaye gönderdi Ummu Seleme'ye. Ve قلت binten لي بنتا وأنا <gülüyor> Ummu diyor ki Hatice bint Nebi Baltaya benim gibi kızım var. Ayrıca ben çok kıskanç bir kadınım. Haddam haddinden fazla yani kıskanç, aşırı. Ve qala em abnatuha fana'u Allah an yughniha anha. da bunu da diyor ki? Kızına gelince Allah'a dua ederim. Kızını allah Teala ne yapsın? Kızını annesine muhtaç eylemesin. Yani ona hayırlı bir koca nasip eylesin, eş nasip eylesin. Ve diyor Allah'a dua edelim de onun yani Umu Selemi'nin gayretini yani o kıskançlığını ne yapsın? Kaldırsın, gidersin. Yani Aleyhisselatü Vesselam bakın nasıl bir yol izliyor. Bu hadiste i̇mam Müslim rivayet ediyor. Dediğimiz gibi kadın çocuğuna ya da yakın bir akrabasına 3 gün ne yapabilir? Gözyaşı dökebilir. Kocasına ise 4 ay 10 gün. Tel olarak şey, İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Diyor ki, Zeynep binti Ebi Seleme. Ebu Seleme'nin kızı Zeynep. Ummu Seleme'nin kızı Zeynep. Kâlet, tekaltu ala umm-i Umm-i Habibete zevc-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Peygamberin hanımı Ummu Habibene'nin yanına girdim, gittim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Hazreti Aleyhisselam, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının bir ölüye 3 günden fazla yas tutması caiz değildir. Ancak kocasına 4 ay 10 gün yas tutabilir. ثُمَّ دَخَلْتُ Ala زَيْنَبْ بِنْ تِجَحْشِ Bakın kadınlar arasında ashabın, hanımları, peygamberin hanımlarının yaşadığı şöyle bir atmosferi teneffüs edin arkadaşlar. Bugün birçok erkeğin sünneti uygulamada erkekçe davranamadığı birçok hususta kadınlar erkek gibi davranmışlar. Diyor ki Zeynep, Bint Ebi Seleme, Sonra diyor Zeynep binti Cahş'ın yanına gittim. Heine tuhfiyeh akhuha. Zeynep binti Cahş'ın, biliyorsunuz yani cenazelerde ne yapıyorlar, kadınlar taziyeye gidiyor, ziyarete gidiyorlar, görüşüyorlar. Zeynep binti Cahş'ın yanına gittim diyor. Kocası şey, o erkek kardeşi vefat etmişti o zaman. Zeynep binti Cahş'ın. Zeynep bintu Cahş bir koku istiyor etrafından, insanlardan koku istiyor kendisine. Bana diyor bir koku getirin makale mali bir tıb Zeynep bin Ticahşçu ki şu anda koku kullanmaya ihtiyacım yok aslında yani tıp kullanmaya koku kullanmaya gerek duymuyorum aslında peki niye kullanıyorsun diyor ki gayre <gülüyor> en neyse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının bir ölünün ardından üç günden fazla yaz tutmasının helal olmadığını duydum ondan dolayı bana bir getirin bir koku da diyor koku söyleyeyim. Ne yapmış olayım? Şu yastan çıkmış olayım. Görüyor musunuz sahabe kadınlarla? Sünneti tatbik etmede, sünneti uygulamada ne kadar hırslı insanlar. Tabi bununla alakalı şey kalbani rahimahullah sizlere. Ummu Süleym. Kim bu Ummu Süleym? Enes i̇bn Malik'in Enes i̇bn Malik'in annesi. Ummu Süleym'in kıssasını anlatıyor. Kocası, yani Enes'in babası Malik vefat ediyor, ölüyor. Sonra Ummu Süleyman, Ebu Talha radıyallahu an gelip nişanlanmak istiyor. Ebu Talha, Enes'in annesine gelip, Ummu Süleyman'a gelip evlenmek istiyor. Diyor ki Enes'in annesi, ey Ebu Talha, senin gibisi geri çevrilmez. مَا مِثْلُكَ يُرَدْ وَلَاكِنَّكَ مُرْءٌ كَافِرٌ Diyor ki, bakın kadınlara bakın, deminden bahsettik ya, diyor yani sen Ebu Talha, iyi bir adamsın, hoş bir adamsın, senin gibisi geri çevrilmez, koca olarak. Ama diyor ki, وَلَاكِنَّكَ kafir Kafirsin, iman etmemişsin. وَاَنَ مْرَةٌ مُسْلِمَا لَا يَصْلُحَ لِي أَنْ اَتَزَوَّجَكَ ben ise mümine bir kadınım. Seninle evlenmen mümkün değil. Diyor ki benden diyor peki yani mehir olarak sana ne vereyim? Altın mı vereyim? Gümüş mü vereyim? Kadın diyor ki senden diyor ne altın istiyorum ne gümüş istiyorum. Senden diyor İslam olmanı, Müslüman olmanı istiyorum. Kadın bir rivayette de şöyle diyor. فَاِنْ تُسْلِمْ ke mehri." Eğer diyor Müslüman olursan mehir olarak senden ne yapacağım? Bunu kabul edeceğim. Hatta diyorlar ki İslam'da diyorlar en pahalı mehirle evlenen kadın bu kadındır. Enes'in annesi. Ve la es'aluke Diyor ki kadın senden başka bir şey istemiyorum. Halbuki isteyebilir. Diyor ki Avutallah'a فَمَنْ لِي Yani ben kime İslam'ımı ilan edeceğim? Kiminle bunu konuşacağım? Diyor ki kadın, leke, بِذَٰلِكَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu git diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ilan et. Onun yanında İslam'ını beyan et. Aleyhisselatü vesselam ashabıyla otururken, sahabelerle toplanmış otururken, Ebu Talha'nın geldiğini görüyor. Diyor ki ashabına, Bakın diyor Ebu Tâlfah'ın iki ay arasında İslam'ın diyor şeyini görüyorum. Alametini görüyorum. Yani Ebû Müslüman olmuş geliyor diyor Aleyhissalatu vesselam. Fa <tik> akbara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mimma qâlet Ümmü Süleym. Ebû Talha sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek on Süleym'in isteğini ona anlatıyor Aleyhissalatu vesselam da onun Müslümanlığın Müslüman olmasını kabul ediyor Ebu Tâlfah'ın ve sonra Ümmü Süleym'i Ebu Tavha ile evlendiriyor. Diyor ki ravi, ravilerden bir tanesi bize diyor ulaşan diyor bir kadının diyor aldığı diyor en kıymetli mehir buydu diyor. Çünkü diyor, o İslam ile ne yaptı bu kadın? Razı oldu. Bu kadın diyor ee, evlendiğinde bu Abu Talha'dan bir çocuğu oluyor. Ebu Talha ise bu çocuğu o kadar çok seviyor ki <gülüyor> o kadar yani çocuk hastalanıyor. Allah Teala imtihan ediyor. İnsan bir şey daha fazla ileri giderse Allah Teala orada onu ne yapıyor yakalıyor imtihan ediyor. Tabii Abu Talha Mescide geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'la namaz kılıyor. Onunla beraber oturuyor. Geliyor eve. Kaylule yapıyor. Yemek yiyor. Sonra Ebu Talha'nın çocuğu vefat ediyor. Umut Süleym diyor ki Umut Süleym Ebu Talha Camiye gitmiş Aleyhisselatü Vesselam'la mescit etmiş namaz kılmak için. Çocuk ise ölüyor. Vefat ve matas sabiy. Fehayat as-sabi. Ummu Sulaym diyor ki, "Fekalet Ummu Sulaym, la yun'alna ila Abi Talha ahdun ibnu hatta akun ana allazi an'ahu lehu." Ummu Sulaym diyor ki, "Sakın ha kimse Ebu Talha'ya çocuğunun öldüğünü haber vermesin." Ona diyor bunu haber verecek olan benim. Kadın çocuğun yüzünü örtüyor. Rivayetlerde bu şekilde geliyor. Evin bir köşesine bırakıyor çocuğun cesedini. Ebu Talha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından gelip eve girdiğinde yanında bazı arkadaşlarıyla birlikte dönüyor eve. Ebu Talha radıyallahu anh. Camiden diyor ki rivayette Mescid <gülüyor> cemaatinden, cami cemaatinden. Bazı arkadaşlar eve geliyor. Ve keyfe keyfebni. Kadına diyor ki, ona, çocuk nasıl? Nasıl oldu çocuk? Ve kâle, ya ebâ talha ma kana mûndu iştekâ eskene mithun sa'a. Şikayet ettiği saatten bu, bu ana kadar şey yapmadı yani, rahatlamadı. hala şikayeti ne yapıyor? Devam ediyor. Bir rivayette diyor ki, ve ercu en yekûne kad isterâhâ. Umarım ki rahat, rahat, rahat, rahatlığına kavuşmuştur. Rahatlamıştır diyor. Halbuki kadın neyi kastediyor? Çocuğun öldüğünü kastediyor. Ama tabi Ebu ne anlıyor. Yani ateşi varsa ateşi dindi. Hastalığı varsa biraz kendine geldi. Rivayette diyor ki hanımı ona yemeğini getirdi. Beraber akşam yemeğini yiyorlar. Tabi Ebu Tavhan arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğini yiyor. Arkadaşları çekip gidince Kadın yatağına gidiyor. Ebu Talha gidip yatağına kafasını koyunca kadın Ebu Talha'ya yaklaşıp güzel kokularını sürüyor. Ve tasanna adlevu ahsana mâkânet tasnavı kâble O güne dek hazırlanmadığı bir şekilde daha güzel bir şekilde Ebu Talha'ya hazırlanıyor. Kadını görüyor musunuz? hanım <gülüyor> Hanımıyla yatıyor. Gecenin diyor sonu olunca, Akhir Leyl Leyl, ya diyor ki kadın kocasına, "Ey Abu Talha, e râyte lo ân qawm Ey Abu Talha, bakın kadın nasıl bir cümle kullanıyor. Şayet diyor bir topluluk diğer bir topluluğa ödünç bir emanet verse, sonra bu emanetin sahibi olan o topluluk verdikleri emaneti bu kimselerden geri istese, bu kimseler o emaneti geri vermemezlik edebilir mi? Diyor ki Ebu Tala, La, hayır. قالت فَاِنَّ اللّٰهِ عَزَّوَجَلْ كَانَ اَعَارَكَ اِبْنَكَ عَارِيَةً Allah Teala sana ne yaptı? Çocuğunu emanet olarak verdi. سُنَّ قَبَدَهُ اِلَيْهِ Sonra diyor, onu ne yaptı? Kendisini aldı. Kabzetti. Ruhunu aldı. Kendi katına. Fahtesib tesib vas bir. Bakın kadın adama diyor. Fahtesib tesib vas bir. Ecrini, sevabını Allah'tan bekle. Başına bir musibet geldi. Vas bir. Sabret. Şimdi yani şu kıssayı okuyorsunuz. Bir de uçağa dönün bakalım. Şimdi kocalar hanımlarını, kadınları teselli ediyorlar. Evde bir bardak kırıldığı zaman değil mi? Tencere kaybolduğu zaman. Yani Zaman ne kadar değişmiş. Yani bir, bir, bir tarafta çocuğunu çok seven bir kocayı teselli eden bir kadın. Bir tarafta da akşam televizyonda seyretmiş olduğu dizi filmden üzüldüğü için kocasının kendisini teselli etmesini bekleyen başka bir kadın. <gülüyor> Tabi abu Tav'a kızıyor. Diyor ki فَغَضِبَ سُنَّ قَالْ تَرَكْتِينِ حَتَّ اِذَا وَقَعَتْ yani her şeyi yaptıktan sonra, ben de yaptıktan yani sonra mı çocuğumun ölümünü haber veriyorsun. Festerci'a ve hamidallah. Ebu Talhal. İnna lillahi ve inna ilahi raci'un. Elhamdülillah. Hem istercağı ediyor Allah'ım de diyor. Sabah olduğunda diyor kalktı kusunu aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Onunla beraber namaz kıldı. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ebu Talhal. Allah diyor dün geceki diyor Birleşmenize, çiftleşmenize yani dün gece olan olacak olan çocuğa çocuğu diyor mübarek kılsın. Aleyhissalatu vesselam müjdeli onun. Onun ardından da bu kadın ne yapıyor? Hamile kalıyor. Aleyhissalatu vesselam bir sefere çıkıyorlar. Dönüşte doğum sancıları tutuyor, doğuruyor. O um Musuleym Enes'in annesi. Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gönderiyorlar bu dağın çocuğu. Diyor ki Umus oğlu Enes e al diyor bu çocuğu. Hiçbir şey diyor daha almadan, annesinin daha sütünü vermiyor. Bunu diyor kime götür? <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götür bu çocuğu. Aleyhisselatü Vesselam da Enes'i Enes görünce, Enes'in kucağındaki o çocuğu görünce Diyor ki, evvelledet binti milhân, yani annen doğum mu yaptı? Milhân, melih, yani böyle iri gözlü, gözü böyle maviye çalan demek. Kadının da gözleri öyleymiş. Aynı şekilde, babası da ne öyle. Diyor ki, doğum mu yaptı? Diyor ki, evet. Aleyhissalâtu vesselâm hayvanlarıyla meşgul, hayvanlara ne yapıyor? Deveye ve koyuna işaret yapıyor. Hayvanlarına işaret yapıyor. İşaret koyuyor onlara. Diyor ki biraz bekle elimdekini bırakayım. Çocuğu alıyor yokacağını Diyor ki çocukla birlikte bir şeyler getirdin mi? Diyor ki evet. Hurma getirdim. Rivayette hurmayı kim gönderiyor arkadaşlar? Ummusüleym. Al diyor bunu. Getir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çocuğu da al götür. Fa ahdı Rasulullah sallallahu fa sallallahu jamaa buzaqahu. hurmayı alıyor, ısırıyor, ağzında tükürüyle çiyniyor. Sunma fa awjarahu Çocuğun ağzını açıp, ağzından çıkardı Aleyhissalatu sallam hurmayı. Ne yapıyor? Çocuğa veriyor. Ne büyük şeref görüyor musunuz arkadaşlar? وَجَعَلَ يُحَنِّكُ السَّب۪يَّةِ Çocuğa çocuğuna yapıyor? Tahnik. Yani hurmayı damağında gezdiriyor Aleyhisselatü Vesselam. yayıyor. Bu da bir sünnet biliyorsunuz. Çocuğa doğduğu zaman ilk verilmesi gereken şey ne? Hurma. Hurmayı alacaksın. ağzında ufacık çiğneceksin. Ondan sonra ağzına damağına koyacaksın. Anne sütünden önce. وَجَعَلَ السَّب۪يُّ يَتَلَمَّذُوا yem ıs bazı halave temri ve rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ki çocuk diyor ne yapmaya başladı o ağzına gelen diyor ilk o hurmanın artığını ve resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tükürüğünü emmeye başladı. فَكَانَ evvel men fata em'a zâlik as-sabî alâ liq rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğun diyor midesinin diyor ilk diyor buluştuğu ilk midesine inen şey neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tükürüğüyle karışmış hurmaydı. Aleyhissatü vesselam diyor ki: "Etrafınızdaki ne? Onzuru ila hubbil ansar et Çocuk hurmayı sevince böyle ağzıyla diliyle yiyince diyor ki: "Ensar Ensar'a bakın." diyor. Ensar hurmayı nasıl seviyor? Yani Ensar hurmayı sever." diyor Resulullah sallallahu Kale, <gâle> "Kul土耳其语ュ, ya Rasulullah. En az yook ya Allah'ın Rasulu. Sembimi, ona bir at koy, isim ver. Fəməsəha vəjehi, Allah'ın adı çocuğun yüzünü okşuyor. Və semmahu Abdullah. Ve çocuğu ne olarak simlendiriyor? Abdullah olarak simlendiriyor. Diyor ki, rivayette, <gülüyor> "Fəməkân fil Ansarı şabun, afzıl minhu. Ensar arasında o çocuktan daha eftal, daha güzel bir çocuk yoktu. Kale fakaraca recilun kefir. Bu adamdan, yani bu çocuktan, bu doğan çocuktan birçok Faris, savaşçı, zürriyet geliyor, zürriyet doğuyor. Vestuşi'de Abdullah bir Faris. Farslarla savaş yapılırken orada ne yapılıyor? Ne yapıyor bu sahabe? Öldürülüyor. Şehit düşüyor. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta ölü yakınlarının, akrabalarının yapmaması, işlemeleri haram olan meselelere gelelim. Allah nasip ederse, Allah bize hayat verirse. bunu yetinelim. Subhaneke <gülüyor> Allahümme ve hamdik. Eşhedan la ilahe illa ente estagfiruhu ve